Herkese merhaba 95.0 Açık Radyoda Babil'den sonra programın dinliyorsunuz ben Ercüment Gürçay bugün Babil'den sonraya Ertuğrul Küçük Bayraktar ve Seray Yalçın'dan dinlediğimiz Elif'in Hecesi şarkısıyla ile başladık bugün Kaz Dağlarında bir tohum vakfından Burhan Elta'nın konuğuyum. Programa senin hikayenle başlayalım mı? Yani kaz dağlarına ulaşan hikayenden söz eder misin? Tabii. Ee, ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul Yeşilköy'de. Tam da şehrin merkezi sayılmaz. Ee, Apartmanda dairesi çocuğuyum ama bahçemizde vardı. Hani e, bostan yapmasak da meyve ağaçları e, olan... Toprak olan her önemli yani bir ortamda büyüdü. Ee, daha sonra e, tabii işte okul hayatı, üniversite ve iş hayatı e, sorgulama. Ne yapıyoruz biz? Zamanımızı neye vakfetmişiz? Paraya vakfetmişiz hı hı. Sistem, hı hı. E, meslek edindirme hikayesiyle. Sana para kazanmanın yolunu... Tekstil sektöründe de çalıştın evet, değil mi? Tabii. Evet. Üniversiteyi bitirdim ama daha çok iş hayatına erken başladım. Yani hem okula gidiyordum hem de e, çalışıyordum. Erkenden yani ben 16 yaşında iş hayatıma başladım ve 28 yaşında emekli ettim kendimi. Bir sorgulama sonucunda bu yaşadığım hayatın doğru bir hayat olmadığına karar verdim. Yani sabah. İşe git akşam işler mi? Yani işte sosyal hayatın mecburen gece hayatı. Hafta sonunda çalışır tekstilci. <gülüyor> Ağır işçi. <gülüyor> ee, cumartesi değil mi? Tatil yok. Pazar günü de ancak dinlenme bir şey. Vakit varsa kalırsa. Bu döngüden memnun değildim. Ee, ve ne yapacağımı da bilmiyordum ama ka işte kader bizi bir şekilde Hindistan'a doğru sürdü. Bir sene orada kaldım ve doğayla tanıştım. Hani çok e, toprağa yabancı değildim ama işte çöle yabancı. ilk kez hayatımda çöl gördüm. İlk kez dağa çıktım. İlk kez tropik ormanda e, bulundum. E, kısa sürelerde değil. Çünkü bir sene kaldım o coğrafyada. E, Neyasiya'da. Ama e, herhalde %95'i hep doğa, kırsal ...gibi e, şehir dışı yerlerdeydi. Daha sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptım. Bir, e, hiç Anadolu'yu tanımadığımı... E, ...sadece şehirleri bildiğimi, fark ettiğimden... ...bu sefer Türkiye coğrafyasını tanımaya başladım. Bir, bir buçuk yılda böyle yaşadıktan sonra... ...artık... E, ...emindim ki şehir hayatı... ...benim doğama ters. E, uygun değil. O yüzden... E, Kırsal'da bir yere yerleşmek, gezginlikte yetmişti, iki buçuk senedir doğalıp duruyordum. Misafir oluyordum insanlara, neticede. Bunun için de para lazım. Toprak satın almak, bina yapı kurmak. Tekrardan iş hayatına geri döndüm. Çok çalıştım, hiç harcamadım. Üç sene içinde belli bir birikim yaptım. Ki fiyatlar çok ucuz tabi o zaman. Kırsal'da bu anlattığım... 2005'te başlıyor bu 3 yıllık çalışma sürecim geri çalışma. İşte 2008'de birikimimle, yıkık bir köy evi olabilecek bir birikimi yapmıştım ve Az Dağları'nda Viktor Ananyaz, Allah rahmet eylesin. Oruç Ananyaz. Onun vasıtasıyla bir ev gösterdi, bak burası satılık diye. Ben çok arıyordum. Bütün dolaşmalarımda nereye yerleşeyim işte, Akdeniz'e mi, Ege'ye mi, Karadeniz, Doğu Karadeniz mi? Babam e, o tarafta. İç Anadolu, Kapadokya baktım. Türkiye'de, işte Trakya zaten, İstanbul'un gibi biliyoruz. Çok böyle her açıdan yani sosyal, ekonomik, ekolojik açıdan burasıdır dediğim bir yerle karşılaşmadım ama işte Viktor'un varlığı burada bir hareketin başlamış olması bir yerde Bu da hareketi. Yani Yer... 30. yılı bu yıl. Evet, burada bir yerleşim başlamış olması, ee, sosyal tercihlerimden dolayı buraya yerleştim. İşte 2008'de bu yıkık evi satın aldık. Ada Tepe köyümde şeyde küçük kuyu Çanakkale Ayvacık ilçesinde daha sonra onu iki sene gitmeli gelmeli bir kırsala geçiş 2010'dan itibaren de devamlı buradayım şimdi Ada Tepe'de yaşamıyorum başka bir o süreçte kendimi inşa ettim yani bir inşaat şantiye şefi pozisyonunda başladık inşaat sektörüne diyelim kendimiz ilk evi inşa ederken. Fakat yaptığımız yapıt beğenildi, talep geldi, başkalarına da yapılar yaptım. Bunu bir ekonomik faaliyet olarak e, sürdürdüm bir süre. 2013'te oğlum doğdu, işte herhalde 2016'ya kadar böyle devam ettim. 6 senede 12 tane yapmış yani Adatepe'de yani, değil mi? Birçoğu Tepe'de, başka köylerde de yaptık. Şu anda yaşadığın köyü evet, Şu anda Çetmebaşı köyünde yaşıyorum. Adatepe evet. e, Adatepe'den 200 metre daha yüksek, 430 metre rakımdayız Deniz burada. Evet. Bir de e, işte merkeze bir, Adatepe 4 kilometre burası. E, 8 kilometre gibi biraz daha geri çekildik yani <Gülüyor> hem ekonomik olarak hem de e, iklimsel olarak daha uygun olduğunu düşündük. Su meselesi daha iyi burada, iklim meselesi de daha iyi yüksekte olmaktan dolayı. E, fakat bu inşaat sürekli inşaat yapma hali bir anda kendimi şehirdeki bir halde buldum yani mesaili bir işe dönüştü artık benim için devamlı. <Gülüyor> Bir proje geliyor, projeyi yapıyorum, teslim ediyorum, sonra başka bir projeye geliyorum, onu yapıyorum. Ağırlıklı taş işçiliği değil mi yaptığın? Evet, bina taş yapmış. bina yapıyoruz. Ee, hep taş bina yaptım ben, Hı. başka teknik e, uygulamadım. Ee, yerel mimari e, büyük öğretmen, o yüzden ağır bir iş tabii, taştan bina yapmak, Hı. yani çok ağır bir yapı yapıyorsun. Hı. Çamtepe'de ekolojik merkezinin inşaatında da sanıyorum öğrendiğin bir şeylerdi. Ben orada bulunamadım. bulunamadım. O zaman hmm. ben şehirdeydim. Yani en son işte ince işler üzümde hmm. buradaydım. Hmm. Çok kısa bir müzik arası veriyoruz. Bir doğaçlama ezgide. Tam burada Ertuğrul Küçük Bayraktar. Akustik bas gitarla Breaking Aliu'yu dinliyoruz. <Gülüyor> Toprakla ilgili bir ekonomi kurduk ama topraktan çok uzaklaştım, ya yani bahçe yapıyordu tabi de kendi Hı -hı. evin bahçesinde. Bu arada işte bir zeytinlik satın aldım, küçük bir zeytinlik, dört dönüm. Hı -hı. Onu da geçen hafta sattım. <gülüyor> ondan sonra e, yanlış tercih olduğu için Ben de. Ve şey yaptım, e, tarıma inşaattan sonra zeytin tarımına e, girdim. Ve zeytinciliği seviyorum. Zeytin çok güzel. Zeytinle çalışmak çok güzel. Çok keyifli bir e, canlı. Hmm. Öyle söyleyeyim. Hmm. E, güzel e, zeytinyağı üretiyoruz. Ufak çapta işte yıllık bir buçuk ton, iki ton hmm. civarı işte. E, berekete göre oluyor. Budik bir üretim yani. yani Ticaret olmanızı. Yani onu da, onu da satıyoruz onu bizim hmm. ekonomimizin e, üçte bir ayağı diyebiliriz. Hmm. Onun dışında daha sonra o ara permakültürle e, tanıştım. O ara dediğimde 2010 e, civarı. Orada Gıda Ormanı diye bir konsept anlatılan bir belgesel seyrettim Jeff Rotten'ın. E, ve ben dedim bu işi yapmak istiyorum. Yani iş olarak ekonomi, parası alan bir şeyim yok da, bu gıda bağımsızlığı, bu bütünleşme yani doğal üretimin tavan noktası, orman kurmak. Yani bir ekosistem kuruyorsun ve gıdanı veriyor. Hiç bilgimiz olmadan işte daldık. Bütün birikimimizle bir arazi aldım. Hmm, 60 dekar, 60 hmm. Bu araziyi işte gıda ormanı yapacağız diye çok az bilgimizle hiçbir şey bilmeden daldık. Kepçelerle, şunlarla, bunlarla. Taar umar ettik araziyi. Toprağın dokusunda aslında. Ee, yani hmm. kirli, ağır toprak, hmm. ıslakken üstünde makinalar. Bir şey bilmiyoruz. Hmm. 12 sene önceki hallerimiz. Hmm. Ee, her şey, şey ya teorik ya, için şehirliyiz ya. Yani... 2 artı 3, 5 eder. Öyle olmuyor. <gülüyor> Hayat 2 artı, başka bir şey. 2 artı 3 bazen e 1 ediyor, bazen Hı -hı. de 30 ediyor. Hı -hı. Burada Hı -hı. doğru zaman, doğru anı bulmak çok önemli. Ee, bu yüzden e, burada yaptığımız şeyden, e, felaketten sonra ayıldık. Hı -hı. Hı -hı. Ve onarım, Zamanın ruhu, özellikle o, o kısım çok önemli. O bir süreç alıyor insanın bunu öğrenmesi. Yani o şehir kafası hızlı çalışan zihin. Burada başka bir iletişime geçmek zorundasın. Yoksa çok zor bir şey, e, olumlu sonuç, e, eylemlerin sonunu bulabilmek. Ve oradan onarım meselesine girdik. Onarım meselesine girince de orası zaten bir derya nereden tutacağımızı bilmek lazım. Çünkü onarıcı tarım dediğimiz hikayenin birçok çok yöntemi var. Çok dalları var işte. i̇şte Anadolu meraları yapıyor Durkanlar bayram içinde işte epey zamandır. Onlar bütüncül yönetim, holistic management hmm. e, işte hayvan otlatma, yoğun otlatma sistemi yapıyor. İşte şey var İç Anadolu bölgesinde uygulanan anıza dikim yani hmm. e, pulluksuz tarım. Hmm. Toprağa sürmeden. Sürmeden e, şey yapılan, e, anıza, samanlara e, tekrar dikin, sürekli dikin. Hmm. Toprağı hmm. hiç boş bırakmamak. Yani hmm. finalde hepsinin amacı toprak altındaki canlılığı beslemek hmm. ama uygulama yöntemleri. Farklı. Farklılıklar var. Muhafazakar ormancılık var, şu an Ormanyagı Dağ Ormanı projesinin dönüştüğü şeydir. Hmm. Burada ormanın çok müdahale etmiyorsun. Biraz tasarımla onun işini kolaylaştırıyorsun ama öyle beş senede sonuç alacağım diye değil de otuz seneye çıkartıp doğanın ritmine bırakıyorsun. Hı hı. Sizin yöntemde şey değil mi toprak besin ağı ile onarıcı tarım hatta 27-29 Mayıs'ta bir eğitim programı evet. hazırladınız. Bizim, Biraz ondan bahseder misiniz bizim, sizin yöntemin bizim, farkı? Pardon bizim yöntemimiz şu bizim uğraştığımız üzerinde çalıştığımız yöntem şu. Toprağın altındaki canlıların dışsal bir şeye ihtiyaç duymadan, işte gübre verilir toprağa değil mi, hayvan gübresi en temiz. Hayvan gübresinin verilmesinin nedeni, toprağın içindeki bakterileri beslemektir. Hı hı. Hayvan gübresi direkt bitki tarafı, bitki közleri tarafından emilemez. Hı hı. Onları bakteri yer ve bakterinin dışkısını kök alır. Hı hı hı. Bakteri hızlı bir kompostlaşma işlemi yapar orada, dönüştürme işlemi yapar. Bakteri veya mantarlar, mantarlar karbon yiyor. Hı hı. Ee, şeyler genelde e, bütün dünyadaki, yeryüzündeki veya evrendeki varlıklar karbon ve nitrojen bileşimi. Oranları farklı. Samanın %99'u karbon, %1'i nitrojelken idrarın. Yüzde 99'u nitrojen azot, yüzde bir karbon gibi <gülüyor> iki tane uça örnek vereyim. E, dolayısıyla saman mantar besini öbürü bakteri besini, idrar <gülüyor> e, bakteri besini. Şimdi bizim konvansiyonel tarım dediğimiz şu anki uygulama sürekli bu besinleri parayla çiftçiye satın aldırarak toprağa attırıyor. Fakat bu Bunlar da sonuç hızlı alsın ve çiftçi mutlu olsun diye daha doğrusu ayakta kalabilsin diye bana para veriyorsun sen de para kazan batma diye çok hızlı olması için bunları mineral halinde veriyor yani hemen eriyor hemen Hı -hı. bir koyun şöyle toprağa toprağı hatırlatılmaz erimiyor yıllarca orada gübre halinde kalabilir Hı -hı. aylarca kesin kalır yıllarca olur bunlar tuz halinde veriyor bu Kimyasal gübre diye halkın söylediği fenni gübre, doğru adı mineral gübre dediğimiz. Bunlar toprağı tuzlandırıyor. Toprağın tuzlanması demek pH'inin değişmesi demek. pH'inin değişmesi demek toprağın içindeki canlıların ölmesi demek. Toprağın içindeki canlıların ölmesi demek toprağın çöre olması demek. Dolayısıyla biz diyoruz ki evet verim almalıyız. 8 milyar insan yaşıyor. Artı hayvanlar var. şunlar da bunlar var. Üretim yapılması gerekiyor. Fakat bunu toprağa öldürerek değil. Çünkü toprağa öldürdükçe ne oluyor? Yeni yağmur ormanı kesmek gibi bir durum doğuyor. Yıllardır içinde olduğumuz problem. Yağmur ormanlarını kestiğimiz zaman da bu iklim krizi. Hı hı. Yağışlar değişti. En büyük etkenlerinden biri. Ormansızlaşma, çölleşme. Eşittir çöleşme. Dolayısıyla verim çok önemli. İnsanların ihtiyacını gidermek mecburiyetindeyiz yoksa insanlar gezegeni yok ediyor. Bunun için onarmak. Onarmanın da dediğim biraz önce söylediğimiz gibi birçok yöntemi var. Bizimki bizim gibi şehirden gelip işte ben hayvancılık bilmem. Ben bütüncül yönetim yapmak için önce hayvancılığı öğrenmem lazım. E çok da... büyük meralar gerekiyor iş için belki. De. Hem değil o gerekiyor. Şey. Hem de benim hayvan bakma yeteneğine sahip olmam gerekiyor. Bana şimdi sen 10 tane koyun sen ben geriye kaç tane getireceğim bilmiyorum. Hayvancılıktan anlamam. Hayvancılık tavuk var, arı var bizde. Bu kadar hayvanımız var. Yani ondan sonra bunu öğrenmek benim için zor ama kompost yapmak o kadar zor değil. Neticede belli miktarlarda şu, belli miktarlarda bu. Şu zaman Ölçüyoruz. Ölçüm imkanı var. Hani e, bir takım aletler kullanıyoruz. İlk sezgisel bir şey değil, analitik bir şey. İşte derece şuna geldi, bir çevir falan. Yani bir rehber var elinde, bir teknoloji var. Hı hı. E, i̇şte mikroskopumuz var, küçük bir laboratuvarımız var. Burada bakıyoruz. Oldu, olmadı, kesin. Tahmini bir şey değil. Olmadıysa çapam atıyoruz? Atmıyoruz. Bir, bir sonra yapacağımız kompostta tekrarını kullanıyoruz, karbon malzeme olarak gibi gibi gibi. <gülüyor> Yaptıkça da bayağı bir yapıyoruz, başarı elde ediyoruz. O aşamayı geçtik. Ee, şimdi uygulamasına geldik. <gülüyor> Bu uygulamayı da şey yok, hayat bize şunu öğretti bana bize diye konuşuyorum. <gülüyor> ee, kendimize iyi tutmamız lazım bir şehirli insan olarak biz tarımın nesini biliyoruz? Daha 10 dönüm, 20 dönüm araziler alıp burada tarım yapmayı hayal ediyoruz. Bu şey gibi dağ başında yaşayan bir insanın okuma yazma bilmeyen insanın önüne teknolojik bir sürü alet alıp hadi, hadi buyur kullan demesi gibi bir durum. Bizim içinde olduğumuz durum şu ara o da ya. Korona. Korona, korona evet, evet, sonra evet. Herkes göç ediyor, herkes arazi alıyor. Hı -hı. Ya bilmiyorum yani tır ...bisiklet kullanmayı bilmeden tır sahibi olsam ne olacak, olmasam ne olacak? Dolayısıyla ben 60 dönüm gıda ormanında şu anda 50 dönüm bahçeye düştüm. Gayet memnunum. Benim artık heba edecek bir tane tohumum, 5 dakikada vaktim yok. Dolayısıyla doğru işler yapmaktan başka şansımız yok. Bunu geçtiğimiz 10 seneki... ...başarısızlıklarımız, yanlışlıklarımızla öğrendik. Hı hı. İşte bunları insanlarla paylaşıyoruz. Ee, herkesin hayatından bu kadar zaman ve kaynak... ...eba olmasını istiyoruz. Çamtepe'de... Ekolojik Yaşam Çantep, Merkezi. Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde... ...konseptimiz bu. Yani deneyim paylaşımı. Her konusunda deneyimi olan insanlar... Ee, kendi konularıyla ile ilgili deneyimlerini paylaşarak yeni başlayanlara yeni başlayacaklara veya süreçlerini, süreçlerini kolaylaştırmak süreçlerini hızlandırmak kaynaklarını israf etmemek için ee, çaba sarf ediyoruz söyleyeyim. Bir müzik arası daha veriyoruz. Tambur ve santurda Erturul Küçükbayraktar, akustik gitarda Macitan Terzioğlu, Seyit Seyfullah veya bilinen adıyla Seyit Nizamoğlu'ndan derlenmiş bir türküyü yorumluyorlar. Bu türküyü yıllar önce ilk kez Ruhisudan dinlemiştim. Yarim derdini ver bana Altyazı M.K. Doğun Vakfı da sanıyorum Çamtepe'den doğan bir oluşumdu değil mi? Yani daha evet, kurumsal bir şeye evet. ulaştırmak. Hmm. Evet. Biliyorsun bu, e, buğday hareketi hmm. buğday restoranıyla hmm. başlayan sonra işte dergisi ve hmm. e, derneği olan hareket Victor Ananias, tekrar rahmet kanalı. Hmm. E, <gülüyor> şey de diyordu, biz herkese kırsal hayat anlatıyoruz, kendimiz şehirde yaşıyoruz. Daha sonra e, buraya, burada bir arazi alındı. Herkes o zaman kendine, ben dahil, ev yaparken Güneş'in Victor Viktor burayı bir ekolojik yaşam merkezi yapalım dediler. Yani to, toplumsal bir amaç gittiler bireysel amaç yerine. Hani biz kendimize ev yapmayalım, burayı bu, bu işleri merak eden, bu işlerin içinde olan insanların buluşup burada... Meşk edeceği bir mekan çıksın ortaya. Böyle bir mekan ihtiyacı var. E biliyorsunuz siz de... E, 2013'te ben de derneğe dahil oldum. Bir, bir de, de şey, yani herkesin çok işte Anadolu Meraları da orada toplantıya. Evet, evet. Yeşiller Partisi Bu o zaman. gazetelerin toplantıları da orada yapıyoruz da. Yeşil Gazete. Yani evet. ihtiyacı olan herkese açılan bir mekan olsun. Hmm. Hem de kırsalda olsun diye başlamış bir şey. Hmm. E, Birçok e, işte güneşin, Viktor ellerindeki birikimleri oraya döktüler ama tabii yetmedi. Birçok insan da katkıda bulundu. Az çok hı hı. ama birçok insanın da hakkı hukuku geçince dediler biz bunu vakıf yani mülkiyetsiz bir alan haline getirmek kolektif bir şey o yüzden vakıf kuruldu. Vakfın ihtiyacı bu Çantap Ekolojik Yaşam Merkezi'nin mülkiyetiyken yıllar geçti ...başka ihtiyaçlar olduğunu gördük. Elimizde de... ...kurulmuş bir kurum olduğu için vakıf... ...bu vakıfı aktif etmeye... ...niyet ettik ve... E, ...yaklaşık... ...2019 diyebiliriz... ...üç senedir vakıf aktif olarak çalışıyor. Vakıfın ilgi alanları... E, ...aslında şey belli... ...vakıflar çok... E, ...çerçevesi çok net çizilmiş kurumlar ya... E, işte vakfın üç, üç tane amacı var. Eğitim yapmak, RG ve şey hmm, üretim yapmak. Şu an bu vakıf bu üçünü de yapıyor. <gülüyor> Toprak konusunda arge yapıyor. Birçok konuda eğitim yapıyor. Ve işte gördüğüm Hmm. uygulama alanıyla Çamlıtepe'de bir e, tıbbi aromatik bahçesi var. Üretim yapıyor. Burada Çetmebaşı köyünde küçük bir bostanı var. Üretim yapıyor. <gülüyor> Ve bir takım zeytinlikleri işleterek <gülüyor> e, üretim yapmaya devam ediyor. Peki bu hmm, e, 27-29 Mayıs Toprak Besinahı ile onarıcı tarım eğitiminden kısa söz eder misin? Yani nasıl katılabilecek oraya insanlar? Hmm. Hmm. Tabii. Katılım e, şey veririz. Ee, sosyal medyada bir sosyal medya, e, olursa sosyal medya Çamtepe Yaşam Merkezi Hı -hı. Instagram'da Instagram'da e, onun dışında gençler kırsala Instagram'da Hı -hı. Ormanya Gıda Ormanı Instagram'da Hı -hı. buralarda bunların afişlerini görebilirler. Vakfın da şeyh1tohum.org web sitesi. Web sitesi. Oralardan da iletişim kurabilirler. Burada üç günlük bir eğitim. Bu eğitimi biz iki senedir alıyoruz. Bitirdik. Alın. Bunu işte, e, doktor Eleni Ingram'ın enstitüsünden alıyoruz. Bu, bu, bu Birleşik Devletler, de, Amerika'da. Amerika'da, yani. <gülüyor> o, Oregon'da. Bu, bu yöntemi e, yaygınlaştıran, ortaya çıkar Biyolog insan. Biyoloji e, işi bu. E, mikrobiyoloji. Bu e, Onlardan aldık. Bir kişi al, alabiliyor. Yani kurumsal olarak alamıyoruz. Ee, şahıs bazında akredit oluyorsun. Murat Akul eğitimi verecek eğitimimiz O aldığı başarıyla bitirdi. Şu an uygulama aşamasındayız. Bu kampı da bu tarihe o yüzden koyduk çünkü uygulamayı görecekler. Uygulama yapılmış ve yapılıyor olacak bazı uygulamalar. Hı hı. Çeşitli uygulamalar var. Kompost yapımı, bahçeye kompost uygulaması, özet uygulaması, bahçede sonuç alma. Biz 6 Mayıs'ta bitkileri dikeceğiz. Kamp 20 gün sonra. 20 gün sonra geldikleri zaman kampa gelen katılımcılar 20 gün içindeki performansları görme şansına sahip olacaklar. Kompostlu alan, kompostsuz alan. Bunlar belgeleniyor. Hı hı. Artı mikroskop kullanacaklar. Kompostlu alandaki toprağı analiz edecekler. Kendi gözleriyle hı hı. bakacaklar. İçindeki canlılığa, kompostsuz alandakine bakacaklar. Hı hı. Ee, çok uygun, uygulamalı bir kamp. Benzeri de yok. Çok hı hı. O yüzden tarih özellikle tercih edildi. Erken bir tarih bu gibi eğitimler için ama katılım da güzel onu da söyleyecek memnunuz ve şeyden memnunuz Hani bunu ya genel kültür ben bunu öğreneyim tarzı bir katılım profilimiz yok Ben bunu kullanayım tarzı bir katılımcı profili var çok memnunuz o yüzden Çünkü bunu yapmaktaki amacımız topraklar olmamız Biz şey değiliz e, hani o eğitimi yapalım Bizim işimiz eğitim ve bitti değil. Yani bizim hedefimiz toprakların onarılması olduğu için uygulayacak insanların katılması bizim için mutluluk. Yani Çok bu iyi. bilgiyi hayata geçirecek Çok insanlar. iyi. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. ha Bu pandemiyle birlikte biz de İstanbul'da dayanışma bostanları diye bir şey kurmaya çalıştık. Yani işte 30'a yakın bahçe oldu. Yani amaç şuydu işte bir gıda krizinin geleceği zaten malumdu. Bir de İstanbul çok büyük bir kent ve bugün yani tarımsal gıdayı artık kendi çeperinden değil de örneğin Antalya'dan ediniyor. Yani işte tarladan çıkan ürünler. Veya Güney Amerika'da. Ee, tabii yani bir büyük bir karbon ayak izi bırakarak İstanbul'a ulaşıyor. Ama dedik ki herhalde yani şöyle işte İstanbul'da küçük bir tarlası, bahçesi olan insanlar acaba kendi ailesinin şeyini acaba yapabilir mi? Fakat orada da tabii şu, su ve yani e, bozulmuş toprak gibi bir sorun var. yani. Şimdi aslında sizin bu uygulama küçük ölçekte de uygulanabilecek bir şey. Bizim uygulamanın iddiası şu. Kanıtlanmış iddiası birçok yerde. Biz de inşallah Ağustos'ta kanıtlanmış bir iddia olacağız, bir uygulama var bizim. ilk uygulama kompoz. Defalarca yapıldı sonuç alındı. Ama toprağa karıştırılıp aşılanıp toprağa. Bizim uygulamanın iddiası 6 ayda ben toprağa alınır bilemedim, başaramazsam ikinci altı ayda kesin olurum. Diyor. Yani hı hı. Bir senede maksimum toprağa bereketli hale getirebilirim diyor. Ve bunu yaparken e, çok büyük, büyük malzemeye ihtiyacı yok ama e, yaptığı işi anlayabilmek için ufak bir laboratora ihtiyacı var. Hı hı. Şöyle abi biz mesela İstanbul'da üç sene önce başladık. Bu şey iki sene aşağı yukarı. Bu yıl işte ikinci kez bahçelerimizi e, şeye hazırladık ne derler ekimi e hazırladık hatta ektik tohumlarımızı ama dediğim gibi yani bu tür deneyimlerin de çok faydası olacağını düşünüyorum işte sabah telefonda tanıştığın Kiraz Özdoğan arkadaşımız bayağı deneyimli bu konuda e, buradan çıkacak sonuçları umarım İstanbul'daki bu küçük aile evet. e, bostanlarında da taşıma şansınız olur çok şey, bizim uygulama yani onarıcı tarımın dalları arasında bizimki küçük çaptı ki uygulamalar için en ideali. Yani burada 50 metrekare bir bahçede hedefimiz 500 metrekarelik bir bahçedeki verimi al alabilmek. <gülüyor> Biz bu verimi alırken dışsal hiçbir şey kullanmalı. Herhangi bir dışarıdan bir şey satın almadan bunu yapabiliyoruz. Ee, birinci şey bu. Büyük çiftçi içinde o birçok girdi maliyetinden kurtaran gübre, ilaç gibi gibi arınmasını sağlayan ve ilaç diyoruz ama zehir aslında. Zehir, yani yani <gülüyor> evet. piyasada ilaç denildiği evet, evet, zehir yani. Evet. Bundan kurtulmasını sağlamak yani ot zehirinden kurtuluyor. Çünkü toprak canlanınca, aerobik bir yapıya geçince bizim olayımız aerobik, ha havalandırmak. Hmm. E, toprak işlemeden kullanıtırılıyor. Eşittir mazot. Eee şeyden kurtuluyor, mantardan gelecek rahatsızlıklardan kurtuluyor, böcekten gelecek rahatsızlıklardan kurtuluyor. E dört tane ana şeyinden kurtuluyor, girdisinden yani çıktısından, para çıktısından kurtuluyor. Para kazanmaya Fazl başlıyor. Evet, evet. Yani çiftçi kan alıyor. Ben dün bir tane keçileri olan arkadaşla konuştum. Sattım ya ağabey keçileri, niye sattım diyorum, peynir uçtu bitti. Mandıraların elinde 2 senelik peynir varmış, 4,5 liraya alıyorlar sütü diyor. E 4, peynir 100 lira, süt 4,5 lira. 6 kilodan 1 kilo peynir çıkar, bu nasıl güzel? Hı hı. E ben diyor, yılbaşından önce yemi, hayvan yemini, çuvalını 100 liraya aladım, şu anda 320 lira diyor. Maliyetler çok yüksek. Ben geçen sene... Sütü üç buçuk liraya satıyordu. Bu sene dört buçuk liraya. Bu adamın ticaret yapma şansı yok, bu faaliyete devam ettirme Hı. şansı yok. Atacak. Tabi tarımın durumu da ortada bir Türkiye'de. Yani keçileri kesime vermiş. Yani et, et, et, süt hayvanları kesime. Gitti. Hı. Hı. Bir de bu tohum meselesi var. Biliyorsun Hı. abi, yani Hı. tohum tekelleri var dünyada ve bizim işte atalık tohum ya da ne bileyim işte yerelleştirilmiş tohum şeyi bitiyor yani. İşte biz de bu bostanları kurarken işte Nilüfer Belediyesi'nden, işte ne bileyim İzmir'den tohumlar getirdik. Asıl mesele bence bu değil mi abi yani. İşte Monsanto tohum üretiyor. Hasta oluyoruz ve aynı zamanda ilaç üreten de yine Monsanto. Yani bayar yeni sahibi. Tohum çok önemli. Tohum <gülüyor> yani tohum hayatın başladığı <gülüyor> ee, nasıl söyleyeyim? Nüvesi hayat Nüve, Evet çok doğru bir kelime. Benim söylemek istediğim şey bir şey gibi, yani aşı gibi, yaşamın aşısı gibi, yani elimizde tohum olduğu sürece tekrardan hayat başlatabiliyoruz. Fakat bu adamların tohumlarıyla hayat başlamıyor, ölüm başlıyor. Evet. Yani bunların kurguladığı kendilerine fayda sağlasın diye kurdukları ticari sistem insanlığın aleyhine bir sistem. Bunlar bağımlılık... Satıyorlar. Hı -hı. Onların tohumunu aldım mı, onların ne onların bilmem onların şununu, o tohum, abe gelecek sene değiştirdim bu tohum, daha iyi, daha bilmem ne, <gülüyor> bunun sonu yok yani bu şey gibi cep telefonu gibi bir hikayeye geldi evet. yani her sene alacaksın yani Hı -hı. yani iki sene de bir alacaksın teknoloji eski değil musunla tarım böyle bir şey mi? Doğru. Tarım bu kadar teknolojiyle oynanacak bir hikaye değil mi? Çünkü 8 milyon insana gıda lazım. O gıdayı üretirken de toprakları mahvetmemek lazım. Seneye bu topraklar yine lazım. Dolayısıyla e, yöntem çok yanlış. İnsanların para e, şeyinden çıkıp dünyayı kaybetmemeye doğru gerekliliği her geçen gün artıyor. Hmm. Yani çok geniş bir konu bu aslında yani hani bir saat içine sığdırmak mümkün değil ama yani devam ederiz bu muhabbete Murhan. Yani işte bugün bu 27-29 Mayıs eğitimine yani biz, biraz odaklandık. Biz köydeyiz zaten. <gülüyor> evet. Yatar'la da çalışıyoruz ya konuşuyoruz. Evet. Başka hikayemiz yok. <gülüyor> Yine alırız ses kayıt yazımızı geliriz <gülüyor> yanımıza. Çok teşekkür ediyorum Burhan. Ben teşekkür yani ederim. Beni konuk ettiniz, Her muhabbetiniz, ortak ettiniz. Biz ha, mutlu olduk. Eyvallah. Misafir seviyoruz. Eyvallah. Bir de şey bugün sayende şeyi tanıdım ya bizim Ertuğrul Küçük Bayraktar. Bilmediğim evet. bir arkadaşımızdı. Bugün onun şarkılarını çalıyoruz. Evet. Ee, tekrar çok teşekkür ederim. Muhatapimize devam edeceğiz. Kapatmadan önce bir kez daha şeyi sosyal medya hesaplarını e, söyleyebilir miyiz abi bu Toprak Besin Ağı ile onarıcı tarım eğitimi 27-29 Mayıs nereden bilgi edinecek insanlar nasıl katılabilecekler yani bir adresi bir kez daha tekrarlarsak bu genel programları gençler kırsala diye ayrı bir kampımız var. O da ayrı bir program konusu. Hı -hı. Bu toplulukla ilgili bir hikaye. Hı -hı. Ee, gençler kırsala e, e, kapsamında yapıyoruz. Dolayısıyla birinci e, Instagram sayfası gençler kırsala <gülüyor> İngilizce yazıldı gibi. <gülüyor> İkinci e, bu e, üretimleri argeleri şeyde yapıyoruz. Ormanya e, da yapıyoruz. Ormanya işte o 60 dönümlük benim hı hı hı. şimdi onu adı o projenin adı Ormanya gıda ormanı projesi hı hı. oranın e, şeyi Instagram sayfası Ormanya gıda Ormanı. tamam e, bir de tabii ki bütün bu eğitimleri verdiğimiz e, Çamtepe Çamtepe onun da şeyi e, Çamtepe yaşam merkezi veya Çam Çamtepe yaşam Merkezi ilgili <gülüyor> tamam. tamam tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür. E, Burancım sağ ol. Müabitemize devam edeceğiz sonraki günlerde zamanlarda da <gülüyor> sağ olasın. Programın sonuna geldik. Geçen hafta Kaz Dağları Adatepe'de Taş Mektebe konuk olmuş Mustafa Çakılcıoğlu ile Adatepe köyünü Taş Mektebin geçen 23 yılını konuşmuştuk. E, Taş Mektep bir süre daha online seminerlerle yola devam edecek. 12 Mayıs Perşembe 21'de Yeşim Ustaoğlu filmlerinde yer alan mekanlar, karakterler ve imgeler üzerine bir seminer verecek. 15 Mayıs Pazar seminerinin konusu Solya Özel olacak. Solya Özel Devlet Sırrı başlıklı seminerde siyaset, yalanlar ve ulusal güvenlik konularını işleyecek. Seminerlere katılmak ve bilgi almak için www.adatepetasmektep.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Haftaya pazartesi Babil'den sonra da 13 Mayıs'ta yapılacak olan Dünya Akordeon Günü konserinden kayıtlar dinleteceğim. Türkiye'nin geçen yıl kurulan ilk akordeon derneği Akorder'in kurucu başkanı Aziz Ali El Yavutu ile konserin yapılacağı Okan Üniversitesi'nin Hasanpaşa yerleşkesinde konser öncesinde buluşup muhabbet edeceğiz. Babil'den sonra programının kayıtlarına Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Babil'den sonrayı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Programı Ertuğrul Küçük Bayraktar'dan dinleyeceğimiz bir Elazığ Türküsüyle kapatmak istiyorum. Çayın öte yüzünde. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle Ben Ercüment Gürçay. Hepinize sağlıkla huzurla yaşayacağınız güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın. Oh, no.